Bir gün Behlül Dâne Hazretleri elinde bir çubukla oturmuş kumdan evler yapıyor. O sırada da Harun Reşit evinden iniyor ve Behlül Dâne'yi görüyor. Diyor ki ya Behlül Dâne... Elinde bir çubuk, kuma ev çizip duruyorsun. Ne yapıyorsun? Behlül Dane bu evleri çizerek sattığını söylüyor. Nasıl yani? Çizdiğin evi mi satıyorsun? Evet satıyorum. Bu sırada da Harun Reşid'in eşi camdan bu olayı dinliyor ve diyor ki Behlül Dane Hazretleri ev satıyorsa mutlaka bir hikmeti vardır. Soruyor, Behlül Dane sattığın ev ne kadar? Bir dirhem ablacım diyor. Ben alıyorum diyor. Olayı izleyen Harun Reşid, ulan deli birdi. Bizim hanım da katıldı, iki oldu. Allah'a kır fikir versin diyerek çekip gidiyor. Ertesi gün bir rüya görüyor. Rüyasında cennetler içerisinde bir cennet, saraylar içerisinde bir saray. O kadar göz dolduruyor ki o saray kendisi bile inanamıyor. Ya cennet böyle güzel saray olur muymuş cennette diye. Bir bakıyor kapının önünde tanıdık bir yüz. Behlül Dağ'ın Hazretleri içeriye birisini buyur ediyor. Bir bakıyor birdir dirheme evi sattığı eşi hemen uyanıyor rüyadan anlıyor olayı. Ya meğer bu olay böyle bir şeymiş. Ertesi gün hemen koşa koşa Behlüldane Hazretlerinin olduğu yere gidiyor bir bakıyor aynı yerde Behlüldane elinde bir çubukla kumdan ev çizmeye devam ediyor ve soruyor. Behlüldane bugün de satılık evin var mı? Evet var Harun eşit. Peki kaçadır Behlüldane? 100 bin altına Harun eşit. E, dün bir dirheme sattığın evi nasıl olur da bugün 100 bin altın istersin be adam deyince o Malı görmeden önceydi der. Bakara suresinde bir ayet geçer der ki Onlar ki gayba iman ederler. Evliliğin büyüsü de tam burada. Yani gayba iman etmekte. Rabbinin hem dünyada vereceği huzur hem de cennetteki vaadine güvenerekten bu dünyada temiz başlama kısmı. inan çok önemli ve çok kaybettik bunu. Ondan sonra kırılmış yumurtadan civciv çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkmıyor. İnsanlar evlenmeden önce Romayı yakarız derler. Evlendikten sonra kombiyi bile yapmazlar ama evlenmeden önce ahiretlerimizi cayır cayır yakıyoruz be dostum. Günümüzde evlilik iki kişinin tek tek değil de bir araya gelerek mutsuz olma sanatına verilen bir isim gibi oldu adeta. Evlilikte bana sorarsanız bu tür sorunların yaşanması bu işe temiz başlamamaktan kaynaklanıyor da olabilir. 2018 yılında 142.488 adet çiftin Geçinemeyerek boşandıkları bildiriliyor. Hatta hatta Aydın'ın Karasu ilçesinde 109 çift evlenirken bunun 65'inin tekrar boşandığı bildiriliyor. Bu rakamlardan anlıyoruz ki evliliğe başlamak kadar sürdürebilmek çok önemli bir rol oynuyor. Peki sen bugün evlilik için tercihini neye göre yapıyorsun? İş yerindeki duruşu, yoldaki endamı, parfüm kokusu, makyajı. İnan o kadar süslensem. ...beni bile beğenirsin. <gülüyor> Sen olaylara satti bakıyorsun ve bilmiyorsun... ...nefsi ve hissi şeylerin sonu hüsrandır. <gülüyor> İslam size aşık olmayı haram kılmadı. Bir kişiyi istemeyi beğenmeyi size yasaklamadı. İslam sizin temizliğinize zarar gelmemesi için... ...seni ve aileni alıp korur. Sizin sevginize rehberlik eder. Ahirette de küçük düşmenize engeller. Eğer onu bu kadar çok seviyorsan, senin kadar onun da Allah'a hesap vermek zorunda olduğunu bildiğin halde, neden onun böyle şüpheli bir ilişkiye girmesinde sakınca görmüyorsun? Yoksa onu bundan kurtaracak kadar sevmiyor musun? Vay benim delikanlı, Delikanlılık da bu hale geldi demek abi yazık.